Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala Rasulillah, ve sallallahu teane aleyhi ve sellem ve ba'du. Mester üzerine mes konusunu okuyor idik. Ee, geçen dersimizde bu babı bitirememiştik. Ancak şöyle bir özet çıkardık hatırlarsanız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 Mes kullanmanın zamanı başlangıcı ve nihayet termesi, misafir için farklı bir zaman, mukim için farklı zaman, bunlara temas edilmiş idi. Beşinci meselede meste aranan nitelikler, özellikler. Buna göre bir mes yırtık olsa, yıpranmış olsa böyle bir mesi kullanmak caiz olur mu? Yırtıkta af kapsamı ne kadardır?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 Ee, abdest aldınız abdest aldınız ayağınıza meslenizi giydiniz ve daha sonradan abdestinizi bozdunuz. Meslin hükmü var ama hangi hükmü var? Dafi olma noktasında hüküm vardır. Yani Hades'in ayağa sirayet etmesini engelleme noktasında hüküm vardır. Ama altını yıkama hükmü daha oluşmamıştır. Abdest alıp üzerine mes verecek olursanız hem dâfi'lilik hem de alt tarafını yıkamış olma hükmü tereddüb edecektir. Dolayısıyla demek ki ayağı giyilen mesle hüküm hüküm. Hadesin alta girmesini engelleme yani dafi olma, bir de hükmül gasil altını yıkama hükmü. Şimdi buna göre baktığımız zaman, wayan kudul wayan mesel alil kufeyin Abdesti bozan her bir şey mes üzerine mesi de bozar. Peki mes üzerine mesin neyini bozar?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 Abdest bozulduğu gibi mes de bozuldu. Ama mesin hangi hükmü bozuldu? Alçığa Hades'in girmesine engel olma hükmü bozuldu? Yoksa altının gasd edilme hükmünün nihayet ermesi mi? Yani yıkanma hükmünün nihayet ermesi mi? Elbette ikincisi bozulmuştur. Çünkü dafillik hala devam etmektedir. Abdest alıp üzerine mes verdiğiniz zaman o mes tekrardan hükmünü yerine getirecektir. O yüzden bu önemlidir. Yani abdesti bozan her bir şey mesti bozar diyoruz ama mestin bütün ahkamını bozmaz. Altını yıkamış olma hükmünü bozar sadece. Mestin hükmü yine bakidir. Hangi hüküm? Hadesin alt tarafa sirayet etmesine engel olma. Devam edelim. وَيَنْقُدُهُ اَيْزًا نَزْعُ الْخُفِّ mesleri çıkarmak da mesti bozar aynı şekilde. Ama buradaki bozma ile yukarıdaki bozma farklıdır. Çünkü ayağı giydiğimiz mesti çıkardığımız zaman bozulan hüküm sadece gasil hükmünün yok olması değil, yıkama hükmünün yok olması değil, o mestin Hades'in ayağa sirayet etmesini engelleme hükmü de bozulmuştur. Buna göre bir insan abdestli iken mestini giymiş ve abdestini bozmuş ve onun üzerine mesederek ederek abdest almış. Yani bunu tekrar ediyorum ki mestin hükmü başlamış.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 yıkama hükmünü bozmasıdır. İkinci ve üçüncüsünün bozduğu ise sadece hükmül gasil değil dafirlilik yani ayağı Hüb hadesin sirayet etmesine engel olmadır. İnşallah anlaşılmıştır. Peki feyza temmet el-mütteh müddet nihayete erdiğinde mes müddeti bitti saatler doldu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 abdestliyiz, mestimizi giydik ve abdestimizi bozduk ve meslin hükmü başladı, sayaç geri saymaya başladı. E, bu durumda ancak bizim şu andaki bulunduğumuz durum mukim iken sonradan sefere çıksak veya seferdeyken ikamete niyet etsek çünkü seferlik durumundaki müddet ile mukim durumundaki müddet arasında farklılık vardır. Burada bir geçiş söz konusu olur mu? 24 saat 72 saate çıkar mı? 72 saat 24 saate düşer mi? Ve men iptada mesha her kim ki mesha başlasa diğer bir ifadeyle mestin hükmü başlasa ama ve huve mukim bu insan mukimdir. Mukim olduğu halde mestin hükmü başlasa sayış, geri saymaya başladı fesafere kable tamami yoğmin ve ve 24 saat geçmeden sefere çıksa bu durumda mesah tamamı selaset deyyam ve leyliha 3 gün 3 gece 72 saat meseder. Yani bir günlük zaman zarfı otomatikmen 72 saate çıkacaktır. Peki bu 72 saatin başlama noktası sefere çıktığı anda mıdır? Hayır. Meslin hükmünün başladığı noktadadır. Misallendirelim. Kişi mukim olduğu halde mestini giymiş ve mestin hükmü başlamış. E, 24 saat zamanı var.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 Orada bir değişkenlik yok. Sadece ondan sonra gelecek olan zamanın 24'ten 72'ye çıkması şeklindedir. Tersi de aynı olacaktır. Ve men ibdada al mesha ki tersinden bahsediyor. Kişi meste başlasa yani mesin hükmü başlasa ve huve misafir misafir olduğu halde yani 72 saatlik bir zamanı olduğu halde mesin hükmü başladı sümme akame sonradan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 Meshtenükme bitmiştir artık. Çünkü zaman dolmuş kabul edilecektir. Çıkartılıp ayakların yıkanması eğer abdesti varsa. Abdesti yoksa da komple abdest alması gerekir. Dolayısıyla nezuul <gülüyor> mesleni çıkarması gerekir ve <gülüyor> gasrul ve ayaklarını yıkaması gerekir. Ama ve inke mesela kalemin yevmü velaletin daha henüz 24 saat dolmamışsa biraz önceki örneğimiz gibi o 12 saat olmuşsa veya 10 saat olmuşsa temmeme mesha yevmü velaletin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 Öyle bir yerdeyiz ki ayağımıza bot giyiyoruz, meslerimizin üzerine ve onu çıkarmamızda meşakkat vardır. O bot üzerine mes vermemiz caiz olur mu olmaz mı? Bir meslin üzerine ikinci bir mesli, çizme bot emsali veya potin emsali bir şeyin giyilmesi durumunda durum nedir ondan bahsedecek. ve لَبِسَلْ curmuk, curmuk çizme bot emsali, mes üzerine giyilen bir ayakkabıdır.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 eğer o çizmeyi giymiş olsaydık mes yapmamız caiz miydi? Bir, caiz olmalıdır. İki, altında ayağımızı yıkadıktan sonra mes vermiş ve onun üzerine ötekini abdestliyken giymiş olmamız gerekir. Ee, şimdi mes vermiş derken şöyle değil. Diyelim ki abdestlisiniz, mesinizi giydiniz bu abdestinizi bozdunuz. Daha sonradan abdest alıp üzerine mes verdiniz. Mes verdikten sonra o meslinin üzerine ikinci bir mes giyseniz, giyseniz o ikinci meslinin üzerine mes Çünkü altı yıkanmış değildir. Ama ayağınızı yıkadınız, üzerine mes giydiniz, o meslinin üzerine bir mes daha giydiniz. Bu durumda altını yıkayabilirsiniz. Yani en son giymiş olduğunuz ikinci veya üçüncü merhaledeki mes, kamil abdest üzerine giymiş olmasıdır. de aradığımız şart neyse burada da aynı şartı arayacağız. O zaman hüküm burada. Mez üzerine giyilen ikinci mez o ikinci mez sanki ilk mez gibidir. İlk mezde aradığımız bütün şartları ikinci mezde de aramamız gerekecektir. Şimdi elme sualel cohra beyin ve beyanu sıfatuhuma. Çoraplar üzerine mez vermek ve bu çorapların nitelikleri nelerdir? Ee, Tabi buraya geçmeden önce bu noktada Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife ile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 İlla en yekûna mücelledeyn ye deriyle kaplanmış olacak. Emmüne aleyn veya tabanı derilenmiş olacak. Bu Ebu Hanife'nin görüşü, metinlerden meskül olan görüş. Ancak e, i̇mam Seraksi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 Ama metin kitaplarına baktığımız zaman genelde Ebu Hanife Rahimullah'ın görüşü dediğimiz gibi ya deriyle kaplanmış olmalı veya alt tarafının derilenmiş olması. Yani tabanının deri olması. Ama dediğimiz gibi yani tercih ehlinin tercih etmiş olduğu İmam-ı Yusuf ve i̇mam Muhammed'in görüşüdür. Nitekim Ebu Hanife'nin de bu görüşe rücu ettiği rivayet edilmektedir. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed Rahimuhumullah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 Bir versak da e, üç mil, e, bir mil 1800 metre olduğunu düşünecek olursak, e, takribi olarak işte beş kilometre veya beş buçuk kilometrelik bir mesafe, bu kadar bir mesafeyi de onun üzerinde yürümeye muvaffak olacak, yani sağlam olacak. Bu şekilde bir çorap olursa, bunun üzerine mesetmek caizdir.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 Ee, sarık takke veya peçe üzerine mes'ten bahsedeceğiz. Tabii bu okuyacağımız konu yani meseleyi güncelleştirecek olursak peruk üzerine mes vermek veyahut da protest saç diye tabir edilen e, daimi peruklar vardır. Tabi bunu kullanmak caizdir değildir bir bahsediğer. Bunu konuşuruz, tartışırız. Ee, bunu konu ya, ayrı bir şekilde değerlendiririz. Ama böyle bir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 E, konunun evveline hakim değil olabilirler. O yüzden e, saç konusunda eğer insan saçından üretilmiş ise e, ne olursa olsun, ister protez olsun, ister peruk olsun bunu kullanmak kesinlikle caiz değil. Gerek erkek gerek kadın. Ama insan saçından değil de e, işte e, petrol ham maddesinden üretilmiş veyahutta ham madde olarak petrolden üretilmiş e, veyautta e, hayvan kıllarından üretilmişse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 Ee, başın yıkanması da alt tarafın da yıkanması gerekir. Ee, bunu bazı e, protez işi yapanlara sorduğumuzda diyorlar ki bu madde hava da geçiriyor su da geçiriyor. Ee, aksi takdirde e, deri yani başta bulunan deri tabakası çürür bu bir hastalık olur. Ee, dolayısıyla böyle bir sıkıntı yok diyenler var. Ama tabi bundan emin olamayız yani bunu e, uygulayan kişilerin özellikle irdelemesi gerekir. Çünkü bazı maddeler vardır hava geçirir ama su geçirmez.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 E, diyor ki randevumuz tam muayyen zamana denk geldi e, devlet hastanesi istediğimiz gibi de oynatamıyoruz değiştiremiyoruz e, kaplatmamız mümkün müdür veya dolgu yapmamız mümkün müdür bunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır çünkü bu keyifli bir uygulama değildir altına suyun ulaşması zarar veriyor veya bir şekilde oranın kapanması gerekir ya hasta olacak veya hastalığı artacak veya iyileşmesi gecikecek üç, üç şey e, bu durumda e, mes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 geniş bir risaledir. Çünkü Kuduri bu konuda birçok şeye temas etmemiştir. Ve İbn Abidin merhumun da bu risale üzerine haşe'si vardır. Daha doğrusu şerhi vardır. Resalinde de vardır. nasip olursa buradan okunacak detaylı ve geniş olarak ki İsmaila yayın evinde de bu konuda bildiğim kadarıyla bunun tercümesi de çıkmıştır.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 Allahümme, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, الْعَالَمُ